vitamini. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Uyan gündüm hadi bedenim aklın çilen doldu kafesinden kaç uyan gel uykundan, dünya aç görsün uyan gündüm hadi bedenim aklın doldu kafesinden kaç Weangen we kundan tun Efendim herkese günaydınlar, merhabalar sizler C vitamini ile Radyo Havan'dasınız. Bugün güne şişt, şişt başladık, Ezgi'nin günlüğü seslendirdi. Leylaklar açmış gördün mü, bahar geldi dedi. Hakikaten e, bahar geldi artık herhalde. Bundan sonra e, ne yağmur ne çamur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? <gülüyor> Hemen bakalım meteorolojinin sitesine yanılıyor muyuz değil miyiz? Efendim az bulutlu bugün Marmara'da hava. Ee, İstanbul 21 derece gün güne 2-3 derece artarak devam ediyor. Tabii biz insanoğlu hani çok da memnun olmayız bu durumdan bakmayın. Şimdi böyle bahar havası gayet keyif veriyor. Güneş e, seviniyoruz ama e, 2-3 gün sonra da eyvahlar olsun yaz birden geldi çok sıcak demeye başlarız. Umudumuz tabi bu havaların birazcık daha böyle devam etmesi. Değil mi? Şöyle bir ay devam etse mesela ne kadar güzel olur. <gülüyor> Efendim e, meteorolojide e, ülke genelinin az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer e, bulutlu olacağı belirtiliyor. E, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerdeki ila 4 derece artacak diyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik şimdilik yok görünüyor. Uyarılar var mı derseniz herhangi bir uyarı da yok. Yani gayet güzel, güneşli, açık bir hava bizleri bekliyor gün boyunca. başka senden başka duyamam ben hiç kimseyi senden başka senden başka sevemem ben hiç kimseyi senden başka senden başka olamam senden başkasıyla senden başka dedi hep beraber dinledik sevgilidin yanlar göksel'den şimdi devam edelim Daha doğrusu gündeme şöyle bir bakalım başlıkları sizlerle paylaşacağız yine her zaman olduğu gibi ee, bakalım ne var ne yok. Efendim e, kayıtsız şartsız çekinme açıklaması var Öcalan tarafından verilen çekinme çağrısına PKK yönetimi bugün yanıt verecek. E, bugün bu anlamda en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. Kandil'deki örgüt yönetimi bir basın toplantısıyla silahlı güçlerimizi kayıtsız şartsız geri çekiyoruz açıklaması yapacaklar. E, çerçevesi İmralı'da, Abdullah Öcalan Öcalan'la Mit tarafından belirlenen PKK'nın silahlı gruplarının Kuzey Irak'a çekilmesi yönündeki süreçte sona gelindi. 21 Mart'ta Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında okunan mektubunda PKK'ya eylemsizlik ve sınır dışına çekilme çağrısı yapan Öcalan'ın bu mesajına PKK yönetimi bugün kamuoyu önünde yanıt verecek sevgili dinleyenler. Ve e, yanıtın ardından Kandil'deki örgüt yönetiminin bir basın toplantısıyla bugün silahlı güçlerimizi kayıtsız şartsız geri çekiyoruz açıklaması yapması bekleniyor. E, Kandil'den daha açıklama yapılmadan bazı merkezlerden Kuzey doğru grupların yola çıktığı öğrenildi. Kandil'in geri çekilen bu grupların görüntü ve fotoğraflarını da basına dağıtacağı belirtiliyor. Müzik BDP'li sıra Süreyya Önder Önceki gün Kandil'in 25 Nisan'dan sınır dışına Çekilme açıklamasını yapacağını bildirmişti Beklenen basın toplantısının Bugün yapılacağı dediğim gibi Belirtiliyor ee, ısrarla Kandil'deki basın toplantısı için örgüt yönetimi Yoğun bir çalışma yürüttüler Yerli ve yabancı basın kuruluşlarına Davetiye gönderildi ee, Açıklamayı izlemek için Türkiye'den de birçok Gazeteci Erbil'e gitti Erbil'den sabah saatlerinde PKK'lılar Tarafından alınacak çok sayıda yazar ve muhabirin bulunduğu grup Kandil'de örgütün yönetim kadrosunun büyük bölümünün de katıldığı toplantıyla bilgilendirilecek. Toplantıda Kara Yılan'ın silahlı güçlerimiz kayıtsız şartsız çekiliyor diyeceği öğrenildi. Gazetecilere çekilme sonrası aşamalarla ilgili de bilgilendirme yapılacak sevgili dinleyenler. Gruplar yolda. PKK yönetimi tarafından çekilme startının bugün verileceğinin belirtilmesine rağmen silahlı grupların büyük bölümünün bir süre önce merkezi kamplarda toplanıp Kuzey Irak'a doğru harekete geçtiği ileri sürüldü. PKK'nın Dersim, Ahmet, Serhat olarak adlandırdığı Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Ağrı ve Erzurum bölgelerinden Kuzey Irak'a doğru grupların hareket halinde olduğu öğrenildi. PKK'lı grupların çekilmeyi yıllardır kullandıkları güvenlik koridordan yapacağı en uzak bölgedeki grupların bile iki ay içinde Kuzey Irak'a ulaşabileceği ifade edildi. Çekilmenin tamamlanmasıyla çözüm sürecinin ilk aşaması da bitecek. İkinci aşamada PKK Türkiye'deki demokratikleşme ve yeni anayasayı bekleyecekler. Burada 3 ana bölgede bekletiliyor. Çekilmeyi MIT'le birlikte yakından izleyecek olan Kuzey Irak Kürt yönetimi 3. aşamada aktif olarak devreye girecek. 2. aşamada devam ederken örgütün silahlı kadrolarının tamamı Kuzey Irak'ta Kandil, Zagros, ZAP bölgelerindeki ana yerleşim merkezleriyle yedek olarak ZAP'a bağlı kullanılan Gare'de konuşlanacak. 3. aşamada Kuzey Irak'taki PKK'lıların yerleşik düzene geçiş için Kuzey Irak Kürt yönetimi tarafından çalışma başlatılacak. Bu kapsamda güvenlik nedeniyle boşaltılan köyler onarılacak. Böyle diyor haber evet Fırat Haber Ajansı'na konuşmuş PKK'nın dört numaralı ismi Mustafa Karasu onun yaptığı açıklamalarda var üç aşamalı yol haritası üzerine. Evet sevgili dinleyenler kayıtsız şartsız çekinme açıklaması bugün gelecek hem öyle bültenimizde süreci sizlerle paylaşacağız hem de akşam bültenimizde dolayısıyla haber bültenlerimizde bolca yer vereceğiz şimdiden haberiniz olsun diyelim. Gündeme virgül, müzikle devam. Madem e, Bahar'la başladık biraz Bahar şarkıları dinleyelim. Düşbaz grubundan dinliyoruz Bahar. Dağların ardındayım gecenim, koyundayım ecelim. Olsan bile eğer vazgeçmem buradayım yanıyor. Yanıyor zaman banaçıyor ruhu yaman kalbi duruyor zamanı var sensizlik olmadan gülleri döküyorum saçların içine sevdan bahar diyorum o güzel gözlerine ya bahar diyorum o güzel gözlerine gülleri döküyorum saçlarının içine sevdan bahar diyorum, o güzel gözlerinle ja bahar diyorum o güzel Uzun var yanıma gel öyle git bitim yar aşkına ya yüzümü gör öyle git gün dedim gelir geçer ömrümüz elden uçar sonsuza yelken açar yar alim gör öyle git gülleri döküyoruz saçlarının içine sevdam bahar diyoruz o güzel gözlerine yar bahar diyorum O güzel gözlerine Güllerin uçuyorum saçlar elin içine seyran bahar diyorum O güzel gözlerine yar bahar diyorum O güzel Sevdam bahar diyorum, o güzel gözlerine, yar bahar diyorum, o güzel gözlerine, gülleri döküyorum, saçlar elin içine, Sevdam bahar diyorum, o güzel gözlerine, yar bahar diyorum, o güzel gözlerine, gülleri döküyorum. Wiosna, wiosna, wiosna, Bahar dedi düşbazdan dinledik biraz gündeme tekrar döneceğiz ve lobi faaliyeti hızlandı haberiyle devam edelim bugün gündem biraz bu uzun süredir sönük bir tartışma ve cılız destek düzeyiyle gündemde tutulmaya çalışılan PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması talebi var İmralı süreciyle birlikte Avrupa Birliği kurumlarının koridorlarında daha güçlü ve sık şekilde duyulur oldu talep BDP milletvekillerinin Avrupa kurumları nezdindeki temaslarının da ana konuları arasında yer alıyor sevgilini yenenler. BDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Şubat ayında Avrupa Parlamentosunda yaptığı görüşmelerde Kürt sorununa sadece terör penceresinden bakmayın mesajı vererek PKK'nın terör örgütleri listesinde yer almasının ilerlemeyi engellediğini savundu. Geçen günlerde Strasbourg'da temaslarda bulunan Mardin Milletvekili Ahmet Türk de yine Avrupa Birliği'nin Kürt mücadelesini terörist hareket olarak görmesini eleştirerek PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması gerektiği yönünde vurgu yaptı. PKK'nın AB'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması amaçlı çabalar yoğunlaşsa da kısa vadede bu yönde bir gelişme yaşanması ihtimali oldukça zayıf. Olası bir karar aşımasına gelinmesi halinde bile Türk Türkiye'nin üye ülkelerinden üye ülkelerden sadece birini PKK'nın listede kalması için ikna etmesi yeterli olur dedi. Evet, lobi faaliyetleri oldukça hızlanmış durumda. Bu da yine bugün Milliyet'te yer alan bir haber sevgili dinleyenler. Ee, BDP eş genel başkanının açıklamalarıyla birlikte. Öte yandan e, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın açıklamaları var. Mecliste düzenlediği bir basın toplantısı e, gerçekleşti. Dün e, terörle mücadeleden vazgeçildiğini öne sürdü. Oktay Vural şöyle devam etti. AK Parti'nin artık PKK'yı terör örgütü saymadığını öne süren Vural, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin te teröristleri aktivist olarak nitelediğini anımsattı. AKP'nin Yaklaşımını eleştiren Vural şöyle dedi terörle ulaşamadıkları amaçlarını siyasi çözüm adı altında bu millete dayatmak isteyen uluslararası bir komplonun tezgahına düşmüştür Recep Tayyip Erdoğan ve kılavuzları. Evet dün gerçekleşen bu basın açıklaması yani MHP Grup Başkan Vekili Oktay Fural'ın yaptığı bu açıklamalarda bugünkü gazetelere yansımış durumda bu konuda. Öte yandan akiller biliyorsunuz çalışmalara devam ediyorlar. Akilerin sorun tartışması çıktı. Karabük'te yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla slogan attılar. Toplantı sırasında da heyet Kürt sorunu mu vardır PKK sorunu mu konusunda fikir anlaşmazlıkları yaşadı. Akil İnsanlar Karadeniz heyetinin Karabük'teki toplantısı yoğun protestolar altında gerçekleştirildi. Toplantının yapılacağı büyük kulüp önünde toplanan elleri bayraklı yüzlerce kişi AKP'nin akili Karabük'ten defol sloganları attılar. Akil İnsanlar Karadeniz heyeti başkanı Yusuf Şevki Hak Yemez, heyet üyeleri Kürşat Bümin, Fatma Benli, Bendevi Palandöken, Oral Çalışlar, Vedat Bilgin ve Yıldıray Oğur, dün büyük kulüpte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Heyetin toplantının yapılacağı büyük kulübe gelmesinin ardından binanın önünde toplanan yüzlerce kişi sloganlar atmaya başladı. Polis göstericilerin önüne çektiği barikatlarla güvenliği sağlarken toplantı boyunca tek bir getirerek AKP'nin akili Karabük'ten defol, Karabük burada akiller nerede şeklinde sloganlar attılar. Heyet üyeleri önceki günlerde gelen eleştirilere yanıt nitelikdeki konuşmalar ve toplantı açılışını yaptı. Açılış konuşmaları sırasında heyet üyeleri arasında Kürt sorunu mu vardır PKK sorunu mu sorusunun cevabı konusunda fikir anlaşmazlıkları yaşandı. Açılış konuşmasını yapan başkan Yusuf Şevki Hak Yemez Kürtlerin sorunlarının konuşulması gerekiyor. Kürtlerle PKK'yı aynı kefeye koymamak gerekiyor dedi. Mikrofonu alan Kürşat Bumin ise önümüzde bir Kürt sorunudur. Bir PKK sorunu değildir dedi. Önceki gün gelen heyet başkan yardımcısı Vedat Bilgin de akrabaları arasındaydı. Arasında yedi şehit olduğunu belirterek bölünme endişelerini Kürtler de bölünmeyi istemiyor. Bölünmek bölünmemekten daha zordur. Toplumsal olarak iç içe geçmiş bir yapı söz konusudur diye konuştu. Heyet üyelerinden Bendevi Palandöken'de Karadeniz'e sıkça duyulan e, biz kiminle savaşıyorduk da barış diyorsunuz çıkışlarını destekler şekilde barış diyorlar savaş mı oldu barış olsun bir terör örgütü problemi var onu da modern bir yola akıl yoluyla çözmeye Gayretliyiz diye konuştu Evet böyle bir Protesto söz konusu oldu Özellikle Karabük'te sevgili dinleyenler Akillerin sorun tartışması ise Kendi aralarında anlaşamadıkları Gözlemlendi Evet Milliyet gazetesinde yer alan da Bir başka haberdi bu Akillerin sorun tartışması Başı altında yer buldu <Gülüyor> Eskilerden bir şarkıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Modern Folk güçlüsünü herhalde bilmemeniz yoktur ve Emel Sayın'ı da birlikte bir düet yapacaklar. Bahar geldi, gül açıldı. Radyo Hava. geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Dachar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Seni bu kadar naz etmeye yeter Camlar aldı bizi bekler, bu kadar etmeye yeter Mavi ma. sarışın kız gel gidelim Raz olsun bana rühet mavi gözlü sarışın kız gel gidelim adaya biz Maria sarışın kız gel gidelim adaya biz bir gül gibi açıyorsun diye ben de bir gül gibi aşiyorsun nie będę, kacz Bahar geldi, gül açıldı dedi. Emel Sayın ve modern folk üçlüsü sevgili dinleyenler tekrar gündemdeyiz ve e, gazetelerde haber sitelerinde yer bulan e, haber başlıklarıyla ve e, hemen küçük gözetleriyle devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Davutoğlu'ndan çözüm süreci değerlendirmesi geri dönülmez noktaya geldik dedi. Dün e, bir basın açıklaması yaparak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu e, şöyle dedi. Murat Yetkin'e değerlendirdi. Radikal Gazetesi'nden çözüm süreci olarak. ...adlandırılan bu süreci çözüm konusunda geriye dönülmez noktaya geldiğimiz kanaatindeyim diyerek ekledi. Davutoğlu çözüm sürecinde gelinen noktaya ilişkin en kritik an yarıya kadar gelindiği hissine kapıldığımız zamandır. İnsan o zamana kadar geriye dönmeyi düşünür. Çünkü yol daha yakındır. Ama yarıyı geçmişse artık geriye dönüş hem daha uzun hem daha risklidir, daha maliyetlidir. Hissediyorsunuz ki ben nehrin yarısını geçtim. Ondan sonra geri dönmeyi mi yoksa karşıya çıkmayı mı düşünürsünüz? Artık ne olursa olsun karşı kıyıya varmaya çalışırsınız. Peki geri dönülmez noktaya geldi mi Kürt çözüm süreci hükümet açısından şeklindeki soruya ise ben geriye dönülmez noktaya geldiğimiz kanaatindeyim şeklinde yanıt verdi. Sürecin pürüzsüz olması beklenemez ama taraftarların, tarafların pürüzlerin farkında olması önemlidir diye konuştu. Zorluğu görebilme kabiliyetiniz varsa onu engelleme imkanınız da olur. Bu tür süreçlerin yüzde altmışı psikolojik faktörlerdir. Yüzde yirmisi yöntem gerisi de uygulamadır. Mesela çekinme yöntemdir. Silah bırakma uygulamadır. En doğru yöntemi uygulasanız da risk vardır ama psikolojik eşik açılmış Durumda. Örgüt hangi gerekçeyle ben geriye döndüm diyecek şu anda süreçten geri geriye dönmenin getireceği büyük hayal kırıklıkları olacaktır bunun maliyeti örgüt için de çok fazla çünkü barış umudu doğmuş durumda burada Allah muhafaza provokasyonlara karşı uyanık olmak lazım bunu değiştirecek tek şey çok büyük bir provokatif tutum o yüzden Bahçeli'nin söylemi tehlikeli diyor. Evet, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamaları özet olarak geriye dönülmez bir noktaya geldiğimizi söylüyor. Evet sevgili dinleyenler, devam edelim yine gündemden başlıklarla Davutoğlu'nun çözüm sürecine değerlendirmesinin dışında... Bir de e, sizlere aktaracağımız bir başka haber daha var ki e, emniyet müdürüne yumruklu saldırı olmuş. Manisa'da trafik tescil ve denetleme şube müdürü, denetleme şube müdürü Bilge Ünal, e, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulan ehliyetini almaya gelen kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramış. Manisa Emniyet Müdürlüğü de gerçekleşen bu olayda yine bugün haber sitelerine düşmüş. Öte yandan demir yolları da özel sektöre açılıyor. Demir demiryolu taşımacılığını özel sektöre açan yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. E, havayolu taşımacılığının özel sektör açılmasının ardından demiryolu taşımacılığını da özel sektöre açan yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Yeni düzenlemeyle özel şirketler kamuya ait demiryolu ağ üzerinde taşımacılık yapabilecekler ve öğretmen öğrenci veli direnişi bu da yine haber sitelerinde yer bulmuş. Bugün bine yakın öğrenci, 350 çalışanı ve 250'yi aşkın öğretmeni ile İstanbul'un en büyük okullarından biri Şişli Endüstri Meslek Lisesi ancak lisenin yerine AVM ve rezidans yapılmak istenmesi herkes harekete geçirdi. Veliler topladıkları dilekçeleri Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a göndermeye hazırlanıyorlar. Müzik Evet İstanbul'un merkezi ilçelerinden biri olan Şişli'de yaşanan bir olay hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler birlikte imza topladılar sevgili dinleyenler ve bu imzalarla da Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışacaklar, durdurmaya çalışacaklar bu kararı. Bakalım sonuç ne olacak? Tekrar müziğe dönüyoruz ve bu defa Leman son albümünden dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenler Sonsuz diyecek. Sonsuz mu? Ölüm var mı?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 Ten matli dokunuch, emire bedel mi. O, yoksunluk, o, dargynluk, o, yalnizluk acısı bir gün geçer mi. O, yalnizluk acısı mi Sonsuz umut Sıla Zaman Dönmeden geriye dilendiğimiz, sığındığımız, unuttuğumuz, şarkımızı söyle. Konuş, ömre bedel mi? Bu yoksunluk, bu dargınlık Bu yalnızlık acısı Bir gün geçer mi? O, yalnızlık acısı Thank uh you. -huh. Evet sonsuz dedi. Leman Sam'dan dinledik sevgili dinleyenler. 3 ay süresi var. Vergisi %2. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki varlıklarının Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan Varlık Barışı düzenlemesi torba yasa tasarısıyla meclise geldi. 31 Temmuz'a kadar geçerli olması öngörülen düzenlemeye göre yurt dışından getirilen varlıklardan %2 oranında vergi alınacak. Gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve Ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi taşınmazların kayda alınması suretiyle milli ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısındaki ilgili maddeye göre gerçek veya tüzel kişilerce 22 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıkları 31 Temmuz'a kadar Türk lirası cinsinden rayiç bedelle bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıklar değeri üzerinden %2 oranında vergilendirilecek ve bu vergiler beyanın yapıldığı ayın sonuna kadar ödenecek. Bu kaynaklarla ilgili hesap sorulmayacak diyor haber sevgili dinleyenler. Evet 3 ay süresi var. Vergisi %2 olarak belirlenmiş durumda. Mükemmel hava, mükemmel bir ses Mükemmel durumda sahibi hatasızdı Hatasız yıprattı duygularını Tek bir şans, bir bisiklet taşıyordu aşkımı Nasilny dzień, użkusz, Chance, Ve bir Bisiklet Kim tutunmuş Zamana Pişman değilim asla Nasıl bir şey Uykusuz uzar. Gözlerin Osmanlı Bakıyor Basz, BAK jak Bisiklet dedi mor ve ötesi sevgili dinleyenler. Çanakkale'de göndere ÖSO bayrağı çekilmiş. Bundan haberiniz var mı bilmiyorum ama Dünya Bülteni'nin haberine göre. Çanakkale Kara savaşlarının 98. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitler abidesinde düzenlenen törende Suriye'de birçok katliamdan sorumlu Özgür Suriye ordusunun bayrağı göndere çekildi. Bu yıl düzenlenen anma töreni ilk kez Çanakkale cephesinde savaşan ve burada toprağa verilen askerlerin doğum yerleri esas alınarak 29 ülkenin temsilcileri davet edildi. Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın törende Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Tunus, Sudan, Senegal, Makedonya, Lübnan, Kosova, İrlanda, Fransa, Fas, Bangladeş, Avusturya, Arnavutluk, Afganistan, Birleşik Krallık, Almanya, Azerbaycan, Bosna, Hersek, Filistin, Hindistan, Kanada, Libya, Macaristan, e, Pakistan, Sri Lanka, Suriye ve Yemen adına çelenk sunuldu bayrakları Göndere çekildi. Kılıç tören sonrasında yaptığı açıklamada Şehitler Abidesi'ne Suriye devletinin resmi bayrağı yerine Özgür Suriye Ordusu isimli silahlı çetenin bayrağının asılması hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Evet bu da yine bugün e, sol portaldan aktardığım bir haberdi. Çanakkale'de Göndere ÖSO bayrağı çekildi. Başıyla yer buldu. Bir başka haberse Milli Piyango özelleştirmesinde İlk imza başlığını taşıyor. AKP hükümetinin özelleştirme takviminde sıra Milli Piyango'ya geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı şans oyunlarını yeniden ihaleye çıkarmak için danışmanlık hizmeti almak üzere şirketi şirketiyle sözleşme imzaladı. ÖYİP şans oyunlarının özelleştirilmesine ilişkin açıklamaları hızlandırdı. Bu kapsamda danışmanlık hizmeti alımı için P Global e, Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri şirketiyle sözleşme imzalandı diyor haber sevgili dinleyenler. Tekrar müzik diyoruz ve mavi söylüyor Teoman. Kaptan bu kadar hızlı gitme. Sahil deniz güzel. Beyaz kemer pürüzsüz akıntı burnu önümüzde. Mandolina kokuları sahilde. Tosun içimi se mutluyum diyorum kendime. Sağım solum önüm marka Meryem. Mavi mavi mavi mavi. Mavi mavi mavi bu güzel Eylül akşamüstü her yer Mavi Mavi Ak deniz meltemi altında Kitabım kucağımdan ne güzel şey Lamaxana ilka się kotumda, Kiecie jarzy dolu dolunayda, pokoj daj smystek, czerł cię platjulla na selach ty keczdy, la cibert mają mi günește na Mawi, mawi, mawi, Jest ma wakty, geldi, artu. Boluk, Harry Kajd, kaptan Eline sağlık, Son Birka de dostlar için. Artık aramızda olmayan inşallah onlarda mutludur. Mavi, Mavi, Mavi, Mavi, Mavi, Mavi, Mavi, Mavi, Bu güzelliğin... söyle söyledi Teoman. Efendim Ahmetler HES'lere karşı başlıklı haber. Teyze amca bir imza da sen ver. Kanyonumuz ölmesin suyundan içilebilsin. Türkiye'nin önemli kanyonlarından biri olarak gösterilen Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Ahmetler Kanyonu'nda HES yapılmak istenmesine karşı çıkan köylüler yetkililere seslerini duyurmak için imza kampanyası başlattı. Kanyonu adını veren Ahmetler köylüleri chat raporu alınmadığı belirtilen HES projesinden Öncesinin bölgenin doğal zenginliğini yok edeceğini savunarak çalıyoruz kapınızı çalıyoruz birer birer teyze amca bir imza ver kanyonumuz ölmesin suyundan içilebilsin önünden geçilebilsin dizeleriyle kamuoyunda kendilerine destek olmaya davet ediyorlar. Ee, zenginlik sadece para değil, dağlarımız ve derelerimizdir. Ee, Ahmetler Kanyonu'nda yapılması planlanan HES projesinin bölgenin doğal zenginliği sonsuza kadar yok edeceğinin altını çizen Ahmetler Köylü'lerinin projeyi durdurmak amacıyla imzaya açtıkları kampanya metninde gelecek için tek umudu doğal güzellikleri olan Ahmetler Köyü'nün giderek daha da yoksullaşacağını vurgulayarak Çünkü zenginlik sadece parayla pullu olmaz. Bizim zenginliğimiz önce in. İnsanlarımız, sonra da kanyonumuz, ormanlarımız, dağlarımız ve derelerimizdir. Kanyonumuz elimizden alındığında çok şey kaybedeceğimizin farkındayız görüşüne yer verildi. Ahmetler Kanyonu'nda inşa edilmesi planlanan HES projesinin chat raporu alınmadığına vurgu yapılan imza metninde kanyonun suyunun su kaynağına yakın bir yerden barajlarda toplanarak 10 km aşağıdan tünellerle regülatöre verileceği için kanyonun susuz kalacağı belirtilerek kanyondaki doğal hayatın tamamen yok olacağına dikkat çekildi. Çok düşük bir debiyle suyu ancak 6 ay akan bu vadiden kazanılacak olan enerjinin, kanyonu kaybetmeye değmeyecek kadar küçük olduğuna dikkat çekilen imza metninde, Ahmetler Köyü ekime elverişli yeteri kadar toprağa sahip olmayan yoksul bir orman köyüdür. Bu kanyonda gerçekleştirilecek olan turizm faaliyetleri, rafting ve sulama projeleri bu köyün geleceği için hayati önem taşımaktadır. Köylüler geçen yaz iki kez miting yaparak, Kanyon'da yapılması planlanan HES projesine karşı çıktılar. Bize destek olun, gelin sesimizi bütün Türkiye duysun, Ahmetler Kanyon'unu kurtaralım. Konuyu kamuoyuna duyurmak ve Kanyon'u kurtarmak için doğa severleri, çevrecileri, sosyal medyayı, yazılı medyayı, internet medyasını ve bu ülkenin doğal zenginliklerine duyarlı olan herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. İmza kampanyası ve Ahmetler Kanyon hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz www.ahmetler.net adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşmanız mümkün sevgili dinleyenler. Evet enteresan bir haber idi sizlere aktardığım enteresan değil aslında çok da sıkça karşılaştığımız bir haber ama e, günün enteresan haberi diyelim Ahmetler HES'lere karşı. Dilerseniz Sezen Aksu'dan şen şarkıyı dinleyelim. Doğa deyince hakikaten akla hem bu şen durum hem de sözleri geliyor. Bu keyifli şarkının ardından da artık yavaş yavaş sanıyorum veda edeceğiz. Come gun aidan Day Ja Yay to cargin soon Survira She Evet geldik programımızın da sonuna veda vakti sevgili dinleyenler sıkıldım sıkıldım kaçmak istiyorum dedi Sezen Aksu'dan dinledik şen, şarkı, şen şarkıyı ee, senden benden bizdeni seçtim Athena'dan bugün böyle biraz eski albümlerden yer vermiş olduk programımızda listemize ama güzel şarkılardı değil mi özlediğimiz şarkılar ee, bu şarkıyla veda etmiş olacağız yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle efendim gününüz güzel geçsin yarın tekrar buluşuncaya kadar kalın Hić pier za afyt sana neden? Gel verme dimi hiç tanma herkese bahset senden benden bizden Erdans etmek istersen kırık kalplerin salonunda bana hiçbir zaman dönme arkadaşça ya da dostça. GERÇEKTEN rzeczywiście SÖYLE powiedz, nigdy DEME HERKESE nie SENDEN BENDEN mów, İstersen kırık kalpler salonunda bana hiçbir zaman dönme arkadaş Jada ya da dost ya beni gerçekten seviyorsan söyle asla hayır deme herkese bahset senden benden SENDEN, BENDEN, BIZDEN, SENDEN, BENDEN, BIZDEN... C VITAMINI Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.